İhtilaf fıkı akaidte vuku bulan ihtilaf 4. Ebu Hanzala. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. İhtilaf fıkı unvanlı yazımıza devam ediyoruz. Önceki yazılarımızda zikrettiğimiz gibi ihtilaf İslam'da iki kısımdır. Bazısı İslam tarafından kabul edilmiş, bazı ise şiddetle reddedilmiştir. Müslümanın kabul ve ret yönünden ihtilafın fıkhını bilmesi zorunluluktur. Aksi halde İslam'ın genişlettiği ve ümmet için rahmet kabul ettiği ihtilaf yok sayılacak, buna mukabil İslam'ın gözetmediği ve sahiplerine şiddetle karşı çıktığı şirk ve bid'at cinsinden olan ihtilaflar, ümmet arasında kabul görecektir. Günümüzde İslami sahaya bakan bir şahıs, bu sıkıntıyı çok net biçimde görecektir. Akide alanında vuku bulan ihtilafları İslam kardeşliği adı altında kabul eden, ancak cemaatsel ve menheci ihtilaflardan dolayı insanları düşman edinen ilginç bir anlayış mevcut. Oysa Allah subhanehu ve Teala, Resullerini aleyhümüsselam, itikadil ihtilafları ortadan kaldırmaları için göndermiştir. Önceki yazılarımızda dikkat çektiğimiz gibi, itikat alanında vuku bulacak ihtilafları, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Ve bu ihtilafın sahipleri hakkında, dünyada sapıklıkla, ahirette ateşle hükmetmiştir. Bu nedenle, İtikadi ihtilafın sebepleri ve bunlardan korunma yolları bilinmelidir. Bu, İslam itikadına muhalefet etmekten sakınmak ve muhalefet edenlere karşı nasıl tutum takınılması gerektiğini bilmek açısından önemlidir. 3- Alimlerin görüşlerine nas muamelesi yapılması Kitap ve sünnet âlimlere değer vermiş, onlara yönelik ümmete bir takım sorumluluklar belirlemiştir. Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de, ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan ondan başka ilah yoktur. Ali i İmran Suresi 18. Ayet Alimlerin faziletini anlatmak için bir tek bu ayet dahi olmuş olsaydı, onlara şeref olarak yeterdi. İbni Kayyım el Cezbiye rahimehullah bu ayetle alakalı olarak şunları söyler. Bu ayet ilmin ve ehlinin faziletine şu yönlerden delalet eder. Allah subhanehu ve Teala diğer insanları değil de ilim ehlini kendine şahit tutmuştur. Kendi şahitliğiyle ilim ehlinin şahitliğini beraber zikretmiştir. Meleklerin şahitliğiyle ilim ehlinin şahitliğini beraber zikretmiştir. Bu ayette ilim ehlinin tezkiye edilmesi söz konusudur. Çünkü Allah subhanehu ve Teala Yarattıklarından ancak adalet sıfatına sahip olanları şahit olarak alır. Bu konuda Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bilinen bir eserde bu ilmi geriden gelenlerden adil olanları taşıyacaktır. Aşırıların tahriflerini, gevşeklerin ifratını ve cahillerin yorumlarını defedeceklerdir, buyurulmuştur. Allah onları ilim sahipleri olarak isimlendirdi. Bu da onların bu sıfatı hak ettiklerini ve bunun müstehar bir sıfat olmadığını gösterir. Allah Subhanehu ve Teala önce kendi şahitliğini, ki o Subhanehu ve Teala en yüce şahittir, sonra yarattıklarından en şerefli olan meleklerin şahitliğini, daha sonra da kullarından âlim olanların şahitliğini zikretti. Onları en önemli ve yüce meselede şahit tuttu. O da tevhid kelimesi ve Allah'ın Subhanehu ve Teala uluhiyetine şahitliktir. Önemli ve yüce meselelerde ancak yaratılanların büyükleri ve efendileri şahit tutulur. Allah subhanehu ve Teala, âlimlerin şahitliğini inkarcılara delil olarak sundu. Bu da onların, Allah'ın delillerinden ve hüccetlerinden olduklarını gösterir. Allah kendinin, meleklerin ve âlimlerin şahitliğini bir tek fiille ifade etti. Yani onların şahitliğini, kendi şahitliğini atfetti. Bu da âlimlerin şahitliğinin, Allah'ın subhanahu ve teala şahitliğiyle ciddi anlamda irtibatlı olduğunu gösterir. Miftahu Dar esade es isimli eserden özetli. Hadis-i şerifte Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "İlim elde etmek için yola çıkan kimseyi Allah cennet yollarından bir yola iletir. Melekler ilim talebelerinden memnun oldukları için üzerlerine, kanatlarına gererler. Gerçekten ilim elde etmek için uğraşana gök ve yerdeki bütün varlıklar Hatta sudaki balıklar bile istiğfar ederler. İlim sahibi alimin sadece ibadet eden abitten üstünlüğü, dolunayın ışık vermede diğer yıldızlardan üstünlüğü gibidir. Muhakkak alimler peygamberlerin varisidir. Peygamberler dirhem ve dinar gibi bir mal miras bırakmadılar. Onlar sadece ilmi miras bıraktılar. Kim bu ilimden alırsa büyük bir pay elde etmiş olur. Sünen ashabı rivayet etmiştir. Aslında ilmin ve alimlerin faziletine dair zikredilecek onlarca nas vardır. Ancak bu kadarıyla iktifa ediyor ve konumuza dönüyoruz. Allah subhanehu ve Teala yarattığı ve emir verdiği her şeye bir ölçü koymuştur. Dini ve dünyevi fesadın asıl sebebini bu ölçülere uyulmamasıdır. Alimler de böyledir. Allah'ın subhanehu ve Teala onlara verdiği değerden fazlasını onlara vermek, İslam'ın emirlerine uymaktan ziyade yasaklanan şeylerdendir. Bu duruma ehli kitabı örnek verebiliriz. Onlarda alimlerine hürmet etmek ve dini meseleleri onlara sormakla yükümlüydü. Ancak hadi aştılar. Alimler onlara nasları anlatan, Allah'ın dinini izah edenlerden ziyade hüküm koyucu oldular. Öyle ki ehli kitap naslara bakmaya dahi gerek duymadı. Allah'ın kitabında açıkça yasaklanan şeyleri helal kıldılar, açık mübahları haram sayıp yasakladılar. İnsanlar, kitapta olana değil, alimlerin söylediğine uydular. Bu durumu, kitap ve sünnet bütünlüğünde inceleyecek olursak, onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rabler, ilahlar edindiler. Ve Meryem oğlu Mesih'i de, oysa onlar tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir. Tevbe Suresi 31. Ayet Bu ayeti kerime ile alakalı olarak, Adi bin Hatem radıyallahu an şöyle anlatır. Adi bin Hatem boynunda gümüşten bir haç takılı olduğu halde, Resulullah'ın yanına girdi. Resulullah o esnada Tevbe Suresi 31. Ayeti okuyordu. Adi bu ayeti duyunca Resulullah'a şöyle dedi. Onlar haham ve papazlarına tapmıyorlardı. Resulullah ona şöyle dedi. Bu doğru değil. Onlar onlara tapıyorlardı. Zira onlar haramı helal, helali haram yaptıklarında onlara tabi oldular. İşte onlara ibadet etmek böyledir. Suddi Rahimehullah onlar Allah'ın kitabını arkalarına atıp kişilerin görüşlerinin peşine düştüler dedi. İbni Kesir Bu tavırları onları türlü ihtilaflara düşürdü. Çünkü hakem olma sıfatına sahip olan tek kaynak, Allah'ın Subhanahu ve Teala vahyidir. Bunun nedeni, şeriatın sahibinin heva, acziyet ve benzeri adalete aykırı illetlerden münezzeh olmasıdır. Allah'ın vahyi göz ardı edilip, şahıslar hakem olduğunda ve Müslümanların meselelerinde onların sözü asıl kabul edildiğinde sıkıntı baş gösterir. Çünkü insan hakem olma sıfatına sahip değildir. Bunun nedeni, insanda asıl olanın, adalete münafi olan cehalet ve acziyet gibi illetlerin olmasıdır. Allah'ın Subhanahu ve Teala ehli kitaptan bize aktardığı bu durumu İslam ümmetinden uzak göremeyiz. Çünkü naslar onlarda bulunan ve İslam'ın kınadığı bu durumların Müslümanlarda da vuku bulacağını haber vermiştir. Sizden öncekilerin yolunu adım adım karış karış izleyeceksiniz. Eğer onlar bir kelerin, sürüngen deliğine girse siz de gireceksiniz. Ey Allah'ın Resulü, Yahudilerin ve Hristiyanların yolunu mu diye sorduk. Başka kim olacak dedi. Buhari, Müslim. Ümmetimin başına İsrailoğlarının başına gelenin aynısı gelecek. Tıpkı bir ayakkabı kalıbıyla ayakkabının birbirine uyduğu gibi. Hatta onlardan biri annesiyle açıktan zina etse ümmetimden de aynısını yapan çıkacak ve İsrail oğulları 72 gruba bölünmüştü. Ümmetim de 73 gruba ayrılacak. Tirmizi. Evet, alimlerin değeri ne kadar fazla olursa olsun, onların görüşleri nasların önüne geçirilmemelidir. Çünkü alimlerin görüşlerinin doğruluğu delille ispat edilmeye muhtaçtır. Sahabeler Allah Resulünden sonra bu ümmetin en değerlileridir. Allah Subhanehu ve Teala, onların din anlayışlarını bu ümmet için ölçü kılmıştır. Onların en tekitli lafızlarla teskil etmiş, zahiren ve batinen.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 İhsan üzere onlara tabi olanlardan da razı olacağını beyan etmiştir. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi misli misline inanırlarsa, kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse, onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Sana onlara karşı Allah yeter. O işitendir, bilendir. Bakara Suresi 137. Ayet Bu ayette ise Allah subhanehu ve Teala. Onları ehli kitap için iman ölçüsü kılmıştır. Onların iman ettiği gibi iman ettikleri takdirde, doğru yolu bulacaklarını söylemiştir. Bu faziletlerine rağmen, onlardan birinin görüşün nasla çatıştığı zaman itibar edilmez. Erken dönemde İbni Abbas radiyallahu ve bazıları arasında geçen şu diyalog, bunun örneklerindendir. Neredeyse başınıza semadan taş yağacak, ben size Allah Resulü şöyle buyurdu diyorum, ''Siz bana Ebu Bekir ve Ömer böyle dedi diyorsunuz.'' Bir rivayette, ''Sizin helak olacağınızı düşünüyorum. Ben Allah Resulü derken, siz Ebu Bekir, Ömer diyorsunuz.'' Ahmet, bunun bir benzerini i̇bn Ömer radıyallahu an yaşadı. O, Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem, haç mutasına cevaz verdiğini anlatırdı. Ömer'in radıyallahu an bunu yasakladığını söylediler. O tekrardan hadisi hatırlattı. Onlar aynı şeyleri tekrar edince, Allah Resûlü'nün emrimi, Ömer'in kime uyulmaya daha layıktır diyerek itiraz etti. Bu örnekler çoğaltılabilir, ancak bütün örnekler tek bir gerçeği ifade etmektedir. Ümmetin en değerlileri dahi olsa, hatta cennette müjdelenmiş olsa dahi, hiçbir insanın sözü Nas'ın önüne geçirilemez. İslam ümmetinin başına semadan taşıyamadı. Ancak ondan daha tehlikeli olan bölünme, fırkalaşma, ve dinden irtidat etme musibetine çağr oldular. Alimlere değer vermede hadler aşılıp, onları, nassın önüne geçirdiğimiz zaman, bu imani bir problemi de beraberinde doğurmuş oluyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere, dinde ihtilafa düşmek problem değildir. Bu, Allah'ın kevnî iradesidir. O, subhanehu ve teâlâ, insanları ihtilaf edecek şekilde yaratmıştır. İnsanların anlayışları, Akıl seviyeleri birbirinden farklıdır. Bu da onları, meseleleri farklı ele almaya sevk eder. Buraya kadarı Allah'ın subhanehu ve Teala kaderidir. Ancak ihtilaf vuku bulduktan sonra şer'î yükümlülük başlar. O da Allah'ın subhanehu ve Teala gösterdiği şekilde ihtilafın çözülmesidir. İşte yolların ayrılış noktası burasıdır. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, İhtilafı Allah'a ve Resulüne götürürler. Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini düşünen ancak iddia ehli olmaktan öteye geçemeyenlerse başka mercilere başvururlar. Bu ister nefis, ister heva, ister açık ve muhkem nassa aykırı fetva veren alim ve şeyh olsun fark etmez. Allah ve Resulü dışındaki tüm başvuru mercileri insanın imanını iddiadan ibaret kılar. Ey iman edenler, Allah'a itaat edip, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Rasûlü'ne döndürün. En hayırlısı ve tevilin en güzeli budur. Nisa suresi 59. ayet Bu ayetten rahatlıkla şunları anlayabiliriz. A. Kur'an ve sünnet, hakem olma vasfına sahiptir. Yani insanların ihtilafa düştükleri her meselenin çözümü onda mevcuttur. Bu Allah'ın El olan güzel isminin tecellisidir. O Subhanehu ve Teala hidayetin sahibidir ve kullarını onlara gösterdikleri yollarla hidayet eder. İhtilaf fıkında hidayet üzere olmak kitaba ve sünnete müracaat ederek sağlanır. B. bu her ihtilafı kapsar. Çünkü ayetteki şey kelimesi nekredir ve şart edatı siyakında sunulmuştur. Bu da Arap lügatında umumiyet ifade eder. İtikadi, fıkhi, menheci veya ahlaki her ihtilafın boyutu ne olursa olsun, Kur'an ve sünnette çözümü mevcuttur. C. Bu, insanın iman iddiasının ispat yoludur. Allah subhanehu ve Teala, şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, İhtilafa düştüğünüz konuları Allah'a ve Resulüne döndürün demiştir. Ve bir ayet sonrasında burada ifade edilen hükmün sakındırma, korkutma gibi üsluplardan olmadığı, zahirinden anlaşılan mananın kastedildiğini görüyoruz. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Bunlar Tavut'un önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Oysa onu tanımamakla emir olunmuşlardı. Şeytan onları uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor. Hayır, öyle değil. Rabbine and olsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp, sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sakıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 60 ve 65. ayetler Genelde yazılarımızda örnekler vererek konuyu izah ettik. Bu bölümde örnek vermeye gerek duymuyoruz. Çünkü ümmetin yaşadığı bütün ihtilaflarda bu aslan olduğunu görüyoruz. Yıllarca parlamentoları küfrün merkezi ve orada bulunanları küfrün imamları sayanlar, alimlerin hazırladığı dosyalarla o parlamentolara girmediler mi? Oysa akletmeliydiler. Dün yaşananları ayet ve hadisler ışığında küfür olarak isimlendirenlerin, fetvalarını değiştirirken benzeri kuvvette nas getirmeleri gerekmez miydi? Değişen zaman, çoğunluğun ameli veya zandan ibaret maslahatlar, Allah'ın hükümlerini nes edemez ya. Vahi nesedip hükmünü kaldıracak olan ancak vahiy olmalı değil miydi? Alimlerin fetvalarıyla tautlar Müslüman olmadı mı? Yıllarca gençlerine romanlar okutan ve en temel vurgunun Esat ailesinin kafir, taut, zalim olduğu, bu aileye destek veren alimlerin ve askerlerin onlarla aynı hükümde olduğunu anlatanları görmedik mi? Suriye'de savaşın başlamasıyla beraber Esat ailesi Müslüman askerleri la ilahe illallah diyen kıble ehli minberini onlara hizmetkar kılan belamlarda şehit elbuti oldu bu nasıl oldu alimleri öyle istedi diye savaşa kadar kâfirlikleri nasla sabit olanlar savaşla beraber müslüman oldu hama katliamını yaparken kâfir olan esad ve askerleri şu an müslümanları katlederken müslüman oldular ve suriye'deki savaşta müslümanın Müslüman'ı öldürdüğü fitne savaşı oğlu verdi Dolayısıyla bu savaşa destek verilmemeli. İşte ihtilafa düştüğü meseleleri naslara değil de alimlere götürmek suretiyle fıkıh elde edenlerin içine düştüğü yaman çelişki. Faiz Bunu terk etmeyenler Allah'a ve Resûlü'ne harp ilan etmişlerdir. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanı bırakın. Şayet böyle yapmazsanız Allah'a ve Resûlü'ne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tevbe ederseniz, artık sermayeleriniz sizindir. Böylece ne zulmetmiş olursunuz, ne de zulme uğratılmış olursunuz. Bakara Suresi 278-279. Ayetler En basiti bu cürmün işlenmesi, kişinin annesinin nikahlaması gibiydi. Şüphesiz faizin yetmiş küsür kapısı vardır. Bunlardan en basidi, kişinin kendi annesinin nikahlaması gibidir. Alim fetvalarıyla faiz, ya zaruret babından ya darul küfürde faiz olmaz rivayetiyle ya da artık sistem bu şekilde işliyor bundan kaçmak mümkün değil iddiası altında serbest oldu. Oysa İslam'ın zaruret anlayışı belliydi. İslam kişinin hayatını idame ettiremeyeceği durumlarda yaşayacak kadar haramlardan istifade etmesine müsaade ediyordu ve kredi kartı almayan veya faize bulaşmayan insanların öldüğüne, hayatlarını idame ettiremediğine hiç şahit olmadık. Bilakis Alimlerin zaruret ahkamında ayırt etmek için özellikle vurgu yaptıkları haciyat, ihtiyaçlar ve tahsiniyat ihtiyaç olmayıp var olduğunda hayatın daha güzel olduğu şeyler babından şeylerde insanlar faiz yer oldular. Darül küfürde Müslümanla harbi arasında faiz yoktur diye bir hadis ortaya attılar ve böylece faizin tüm kapıları belamlar eliyle açılmış oldu. Oysa hadis diye rivayet edilen Darül Harp'te Müslümanla Harbi arasında faiz yoktur cümlesine ilmi açıdan bakmak gerekir. Bu açıdan bakılınca böyle bir sözün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ait olmadığı görülecektir. İmam Zeylai i Nasbu Erraye 44. sayfa Bu garip bir rivayettir. İmam Şafi'nin hadis hakkındaki sözünü aktarır. İbni Kudame el-Muni 46. sayfa bu rivayet mürseldir. Sahih olduğunu da bilmiyoruz. Bununla beraber dinlerini, alimlerinin cebinde olanlar nasıl bir tezat içerisinde olduklarını dahi göremezler. Zaten görmeleri de mümkün değildir. Allah'ın subhanahu ve teala belirlediği menheçten yüz çevirenler akıbet olarak fehmetmemeye dือçar olurlar. Aynı adamlara Türkiye darül küfürdür ve darül küfrün kendisine has bir fıkı vardır dediğinizde kimisi biz şafiiyiz. Ve mezhebimizde İslam beldesi olan bir yer bir daha küfür beldesi olmaz derler. Ne gariptir ki hiçbir ahkamında darül küfür olamayan memleket sadece faiz ahkamında darül küfür olur. Kimisine neden tevhidi anlatmıyorsunuz da furu olan şeyleri anlatıyorsunuz dediğimizde bunlar İslam toplumudur ve problem itikadi değil ahlakidir derler. Bir kısmına, madem bu memleket darül harp, neden harp etmiyorsunuz? En azından burayı darül harp kılan küfrün imamlarından uzaklaşmıyor da, onların yanında yer edinebilmek için çırpınıyorsunuz diyoruz. Hep cevapsız kalan sorular. Ne dinmiş ama? Rahatça faiz yemek için memleketi darül küfür ve harp kıldılar da, Müslümanlar aynı şeyi söylediklerinde saldırıya geçtiler. Darül küfür ahkamından bahseden tekfircilere dikkat etmek lazım. ''Biz İslam toplumunda yaşıyoruz ve toplumun parçasıyız.'' dediler. Allah'a hamdolsun ki, tekfirci dedikleri muvahitler faiz diyemiyorlar, Allah'ın ve Resulünden onlara kalan darül küfür ahkamını da tatbik ediyorlar. Alim bezirganlığı ve alimleri kullanarak hevâya ittiba Bunun yanında alimlerin isimlerini kullanarak kendi hevalarına tabi olanlar da var. Tevhidin teklifi ağır gelince, bir takım isimlerin arkasına sığınarak bu tekliflerden korunmak isteyenleri görüyoruz. Ancak üzücü olan, İslam'a aykırı olan ve Allah'ın subhanehu ve Teala hakkında hiçbir delil indirmediği menheçlerine de sadık kalmıyorlar. Her ne kadar şu anki toplum Allah'a şirk koşsa da âlimler, namazı ve kelime-i tevhidi, İslam alameti sayarak, buna bağlı olarak da toplumun İslam toplumu olduğunu söylüyorlar ve bunu, İslam alimlerinden bazısının ismini kullanarak yapıyorlar. Ancak kendilerine büyük şirkte cehalet mazeret değildir dediğimizde, bu haricilerin mezhebidir diyorlar. Oysa şeyhlerin şeyhi dediğiniz şeyh Ebu Muhammed el-Makdis'i, Allah onu korusun ve hayırlı hizmetlerinde muvaffak eylesin, bunu diyor dediğimizde cevap alamıyoruz. İslam alametleri konusunda fetvasını yapıştığınız alim Abdülkadir bin Abdülaziz, Allah onu korusun. Oy kullananların dinden çıktığını, Mursi ile beraber ona oy verenlerin de İslam'da olmadığını açıkça söylüyor. Tavutların ordusunda asker olanların mazur olmadığını ve bu konuda icma olduğunu söylüyor. Ancak sizler oy verenleri de, askerlik yapanları da mazeret ehlinden sayıyor, Allah'ın dininde dost ediniyorsunuz. Aslında batıl olan her menheç hevaya ittibadır ve birilerinin, Hevalarını tatmin etmek için uydurdukları indi yöntemlerdir. İnsanları bu alimlere uymaya davet edenler aslında kendi görüşlerine davet ediyorlar. Çünkü alimler üstü bir heyet gibi diledikleri meselede diledikleri alimin görüşünü tercih ediyorlar. Örneğin siz bu alim muassır bazı meselelerde hata etmiştir dediğinizde dünyayı başınıza yıkacak oluyorlar. Oysa şahısların masum olduğuna inanmayan insanların şahıslar hataya nispet edildiğinde bu denli kızması anlaşılacak bir şey değildir. Masum olmayan hata yapar. Bu normaldir. Anormal olan bu alimlerin kendi işlerine gelmeyen fetvaları nedeniyle hatalı görülmeleridir. Ne yaman çelişki. Alimler üzerinde yapılan din tüccarlığının vahim akıbeti. Bunun bir benzeri de cihat alimleri söylemidir. Kapalı ve tam olarak ne kastedildiği anlaşılmayan kendisiyle Allah'ın kullarının saptırıldığı bir yol. Evet. Bizler, cihat alimlerini takdir ediyor ve Allah'ın subhanehu ve Teala onları dinlerinde muvaffak kılmasını temenni ediyoruz. Ancak sahabenin dahi nasza muhalefet ettiğinde görüşü alınmıyorken, bu insanları sahabeden de üstün görüp, fetvalarının el kılınmasına da karşıyız. Her fırsatta sofileri eleştiren, ancak kendi şeyhlerinin fetvalarına sofilerden daha mutasip bir şekilde yapışanları anlamakta zorluk çekiyoruz. Özellikle bu taasubu Allah yolunda cihat etmeye bağlayanları hiç anlamıyoruz. Sahabe Allah yolunda cihadın en büyüğünü yaptılar. Allah onlardan ve amellerinden razı oldu. Buna rağmen Allah dinde onlara hüccet kılmadı. Öyleyse onlardan mertebe olarak kat kat aşağı olan insanların fetvaları nasıl dinde hüccet olsun? Veya selefe ittiba etmeyi muasır, 3-5 isme ittiba etmek olarak algılayanlar var. Her fırsatta biz selefi salihini muasır âlimlerimizin anlayışıyla anlarız diyorlar. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği bu yöntemlerini kitaba ve sünnete nispet ediyorlar. İmam Malik, Şafii, Ebu Hanife veya İmam Ahmede rahimehullah tabi olmayı mezhep taassubu olarak görürken onların yerine ikamet ettikleri Useymin, Binbaz veya Elbaniye ittibayı selefilik sanıyorlar. Ümmetin üzerinde icma ettiği ve zaman olarak da Selefi salihinden olan veya onlara en yakın olanlara, yaşayan ve ümmet dedikleri topluluğun yüzde 10'unun ittifak etmediği isimleri takdim ediyorlar. Kendilerine bayraklaştırdıkları ve kendisiyle aşırılardan ayrıldıklarını iddia ettikleri cehalet özrü meselesine bakmamız, konunun anlaşılması açısından yeterli olacaktır. Büyük şirkte cehalet özür müdür sorusu, mutlaklaştırdıkları alimlerine sorulduğunda, ilginç olan hepsi Suud ailesinin alimlerindendir. Daimi Alimler Kuruluna Lejne Daime soruldu. 4400 rakamlı fetvanın ikinci suali. Cevap olarak açıklama ve hüccet ikamesi İslami cezalara uygulamak için yapılır. İnsanları kafir diye isimlendirmek için değil. O şahıs Allah'tan başkasına secdesi, adak adaması veya kurban kesmesi dolayısıyla Kafir diye isimlendirilir. Fetvayı veren komisyon, Abdülaziz bin Baz riyasetinde, Kud ve Gudyan vel Afifi. Cehalet konusu aynı şekilde, İbni Cibrin'e sorulduğunda, büyük şirkte cehalet olmadığını ve bunun mürciye akidesiyle İslam'a bulaştığını beyan etmiştir. Ki İbni Cibrin muasır müelliflerinden Şeyh Medet Yusuf Ali, Ferrac'ın yazdığı kitaplara ön söz yazmasıyla meşhurdur. Bu kitapları beğendiğini, Hakk'ın beyanı olduğunu ifade etmiştir. Bu kitapları beğendiğini, Hakk'ın beyanı olduğunu ifade etmiştir. Bu müellifin kitapları büyük şirkte cehaletin olmadığını ve iddianın bidat olduğunu savunmak için yazılmıştır. Aynı şekilde Salih bin el-Fevzan, bu konuda yazılmış bir risaleye ön söz yazmıştır. Risale, Raşid bin Ala'ya aittir. Kitabın adı Aradul Cel'dir. Kitabını okudum. Kitabı işlediği konuda iyi bir kitap olarak buldum. Cahil hafi olup açıklanmaya muhtaç olan meselelerde mazurdur. Ancak tevhid, şirk, katî haramlar, Allah'tan başkasının adına kesilenlerde mazeret yoktur. Çünkü cehalet peygamberin gönderilmesiyle ortadan kalkmış ve ilim kolaylaştırılmıştır demiştir. Bu konuda Muhammed bin Salih el-Useym'in daha farklı bir şey söylemiştir. Ona göre cehalet mazerettir. Muhammed bin Abdülvahab'ın keş ve şubuhat kitabını şerh ederken, imamın cehaleti mazeret görmeyen sözünü delil olarak almaz. Buna sebep olarak da, çünkü onun bu konuda başkaca sözleri vardır der. Kişi diliyle bir söz söyler, onun manasında cahil olmasına rağmen, o sözle küfre girer ve cehaletiyle mazur olmaz. Bu sözü izah ederken, imamın konu hakkında başkaca sözleri de vardır ve bu sebepten ben onun cehaleti mazeret görmediğimi zannetmiyorum der. Aynı soru hadis talında uzman Muhammed Nasuruddin Elbani'ye sorulduğunda, İslam'ın asıllarını muhafaza eden ancak Allah'a cahil olduklarından dolayı ve alimlerin saptırmasıyla şirk koşanlar, Müslüman muamelesine tabi olurlar. Müslümanların kabirlerine gömülür, namazları kılınır ve onlara merhamet talebinde bulunulur. Aynı ekolün birbirinden farklı fetvaları üzerinde biraz düşünün. Ve Türkiye'de bu isimleri bayraklaştıran, selefiliği bunlara ittiba olarak isimlendiren insanların, bid'atçı tekfircilere reddiye, cehalet mazerettir isimli kitap yayınladıklarına dikkat edin. Bu kitabı yayınlayana göre cehaleti mazeret görmeyen herkes hem bid'atçı hem de tekfircidir. Öyleyse imamımız dedikleri birçok şey bu gruba girmektedir. Bundan daha büyük açmaz, Sıkışıldığında, falanca adam falanca meselede hata etmiştir cüretkarlığıdır. İyi de sizin alimlerini sizin hesabınıza gelmeyen meselelerde hata edebiliyorlar da. Başkaları onları hataya nispet ettiğinde neden alimlere saygısızlıkla itham ediliyorlar? Acaba sizler kendinizi alimler üstü bir sınıf olarak mı görüyorsunuz? Netice olarak vakada birçok itikadi ve dinde zorunlu bilinmesi gereken ameli ihtilafın sebebi alimlerin sözlerine az muamelesi yapmak ve onları masummuş gibi fetvalarını mutlaklaştırmaktır. Dinde vuku bulacak ihtilaftan sakınmak isteyen Müslümanlar vahye dayalı ölçülere dönmeli, alimlere hürmet ve onlardan istifadeyle onların sözlerini nas yerine koymayı birbirinden ayırmalıdır. Aksi, ilahi olmayan bu metot ihtilafların çoğalmasına ve insanların çelişki ve şüpheler içinde dini anlamalarına neden olacaktır. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.